Merhaba, Kamusla Güreş 94.9 Açık Radyo'da başladı. Ben Didem Gürzab. Ben Kerem Doğan. Ee, Tezatlarla dolu. Evet, <gülüyor> Bir aramıza haftada. zıttık girmesin de. Evet, birlikteyiz. Ee, Ak, kara, siyah, beyaz sözcüklerimiz devam ediyor. Son programımız artık. Ee, Acaba? Yani evet... <gülüyor> Kerem Bey... ben devam etmek istiyorum. Bilmiyorum, i̇stiyor. Yani. Bu sefer ben e, etmeyelim dedim. Efendim e, siyah ve beyazı özellikle ırk, ayrımcılık, hak e, konusunda karşı karşıya getiren bir üçüncü program yapmıştık. Dördüncü programda da devam edeceğiz aslında bu akla karının karşı karşıyalığına. E, Galeano'dan güzel e, alıntılar paylaşmıştık Kerem ama bitmedi onlar... Galeana bitmez zaten. Evet ee, çok güzel şeyler. Sevgili Galeana'dan. Ee, şeytan zenci diye bir hikayesi var onu okuyacağım. Ee, gece gibi günah gibi zenci de ışığın ve masumiyetin düşmanıdır. Meşhur Seyahatler kitabında Marco Polo Zanzibar'ın sakinlerinden bahseder. Çok büyük bir ağızları çok etli dudakları ve maymun gibi bir burunları vardır. Çıplak dolaşırlar. Ve tamamen kapkara bir tenleri vardır. Öyle ki onları dünyanın başka herhangi bir yerinde gören birisi şeytan olduklarını sanır. Vay. Bundan 3 asır sonra İspanya'da siyaha boyanmış iblis tiyatro sahnelerine ve bayram yerlerine ateş arabasının içine içinde girerdi. Azize Terasa bunu bir türlü aklından çıkaramadı. Bir keresinde tam onun yanında durdu ve arabanın içindekinin iğrenç bir zencicik olduğunu gördü. İğrenç. Evet. Başka bir seferindeyse onun ibadet kitabının üzerine oturunca ve orada yazılı olan duaları yakınca kara bedenden kırmızı bir alev çıktığını görecekti. Var. Milyonlarca köle ithal etmiş olan Amerika'da zencillerin çalıştıkları tarlalarda onları itaatsizliğe davet etmek amacıyla davul çalanın şeytan olduğunu herkes bilirdi. Ayrıca günah, günah işlemek için doğmuş çocuklarının bedenlerine müziği, kıvraklığı ve oynaklığı sokan oydu. Ay. Yoksul ve hırpalanmış sığır çobanı Martin Fierro bile kendisini zencillerle kıyaslayıp mutlu olurdu. Zira zencefil ondan çok daha lanetlenmiş durumdaydılar. Bunları şeytan yapmış diyordu. Aynen. Cehennem ateşini yakmak için. Vay. Keçiden sonra zencefil de şeytanla. Yan yana getiren Aa, in insanoğlu. Ademle. Fakat yani burada tekrar şunu tekrarlamak istiyorum. Ee, bu eski e, ilk birinci ya da ikinci programımızda e, antropolojik ve arkeolojik e, araştırmalarda aslında bütün insanların kökeninin Afrika olduğu düşünülmüş. Evet. Düşünüldüğünde halimiz e, nicedir demiştik. E, ve ben bugün baktığım zaman e, her ne kadar şeytani olmakla özdeşleştirilmişse de. Ee, gerçekten en sıradan hiç müzikle dansla ilgili olmayanın bile dansa eğilimli vücut hareketi ve kıvraklıkları ee, pek çok spor dalında beyazların yaklaşamadığı e Hızda e, ve işte gene esneklikte, estetikte e, oluşları, e, keza sesleri ve yaptıkları müzikle, hani neredeyse onlar da ileri ırk diyeceğim. Ben de sık sık e, bazı başlıklarda gerçekten şey pozitif ayrımcılık evet, yapıyorsun evet, yapıyorum. Farkındasın değil mi? <gülüyor> Efendim, e, bu ayrımcılık olmasın diye savaş verenlerden e, biri de Martin Luther King. Evet, Sen kısa evet. bir bilgi ver istersen ben bir şey paylaşacağım. Yani e, Martin Luther King bir rahip aslında baptist rahip e, Atlanta doğumluğu e, maalesef öldürülüyor. O da. <gülüyor> evet maalesef e, meşhur bir e, evrensel bir anlaşma iradesi diye düşünebileceğimiz. ...bir düş görüyorum cümlesi... ...sen açıklayacaksın sana evet. biraz bir o yazılan... ...Açık Radyo'da sık sık... ...kendi ağzından... ...kendi sesinden yayınlıyor aslında... ...konuşmanın belli bir kısmını... ...ben özellikle siyah ve beyaz sözcüklerinin... ...geçtiği bir iki yerini paylaşmak istiyorum... ...bu bir rüyam var ya da bir düş görüyorum... ...konuşmasındaki... Bir rüyam var gün gelecek dört küçük çocuğun derilerinin rengine göre değil karakterlerine göre değerlendirildikleri bir ülkede yaşayacaklar. Bugün bir rüyam var benim diyor bir yerinde e, renklerle ilgili ve sonra konuşma şöyle tamamlanıyor. En sonu özgürlüğün yankılanmasını sağladığımızda her kasabadan ve köyden her eyaletten ve kentten özgürlüğün yankısını duyduğumuzda o gün yakın demektir ve o gün Tanrı'nın bütün çocukları siyahlar ve beyazlar, Yahudiler ve Hristiyanlar, Protestanlar ve Katolikler, Müslümanlar ve Budistler el ele tutuşup siyahların eski bir ilahisini söyleyecek. Sonunda özgürüz, sonunda özgür. Şükürler olsun Ya Rabbim, sonunda hepimiz özgürüz. 28 Ağustos 1963'te yaptığı bir konuşma bu. Bizim de tezatlar üstüne kurulu programlarımızı güzel özetledi. E, Afrikalı e, önemli siyasetçilerden Thomas Sankara'dan da bahsetmek evet, lazım aslında. Evet o da maalesef öldürülüyor 1987 yılında Burkina Fasolu. O da rüya görenlerden, bir düş gören, görenlerden bence. Hatta bir belgeseli var Ümit Kıvancı'nın yaptığı. Onu da tavsiye edelim e, dinleyicilerimize. Aa, evet, da, linkini belki linkini koyarız, paylaşma belki. ihtimalimiz olur. Evet, e, şimdi e, bütün bu siyah kara panterler geçebiliriz. Karapanterlere. Şimdi e, karapanterler e, siyahlara yönelik ırka ayrımcılığını e, karşı bir politika oluşturmak istiyorlar. Oakland'ta 1966'da e, Huey Newton'la Bobby Seale tarafından kurulan bir siyahi mücadele hareketi. <gülüyor> Aslında bu arada bizim adlarını andığımız Malcolm X ile Martin Luther King öldürülmüşler. Onların ardından geliyor. ...karapanterler... Ee, ...hareketin kökenlerinde... ...marksizm etkisi var... ...buna bağlı olarak sosyal yardım projelerinin de... E, ...içinde yer aldığı... ...aynı zamanda öz savunmanın... ...önemsendiği... ...içinde kadın hareketinin de yer aldığı... ...ve pek çok kadının aktif bir biçimde... E, ...bulunduğu bir hareket bu... E, ...ancak... E, ...FBI'nin... E, ...çok büyük bir karalama... E, ...politikasıyla... Pek çok içlerindeki önemli insanının öldürülmesiyle, bazılarının zayıf halkaların ajanlaştırılmasıyla gittikçe zayıflaştırılıyor kara panterler ve 1972'de dağılma noktasına geliyorlar. Onların da bir 10 maddelik kara panterler partisi programı var. Birkaç tanesini okuyabilirim. Özgürlük istiyoruz diyor birinci madde. Siyah topluluğumuzun kaderini tayin edecek güce sahip olmak için başka bir madde kapitalistlerin siyah topluluğumuzu soymalarına son vermelerini istiyoruz hı hı. diyor. Bütün siyah erkeklerin askerlikten muaf tutulmasını da istemişler. Siyah insanların kurban edildiği polis vahşetinin ve cinayetlerin sona erdirilmesini istiyoruz diye uzayıp gidiyor. Ben özellikle içinde siyahın bulunduğu ifadeleri seçtim. Bütün bu baş kaldırı, hak arama ve acımalar beraberinde bir müziği de getiriyor. Evet. ...cağız blues değil evet, mi? Yani Blues'un kökeni blues. renk olarak... Evet, e, Afrika'dan geliyor blues e, ve e, aslında onların yaz törenlerindeki kullandıkları renkten çivit mavisinden blues hmm. e, sözcüğünün e, geldiğini biliyorum. E, 1619'da aslında Afrikalı e, köleler ilk kez Afrika'ya ayak basıyorlar ve o zamandan beri blues diyebileceğimiz bir müzik var. Önce belki daha çok bu New Orleans, Memphis civarında bir ağızdan şarkı söyleyen kölelerin yaptığı müzikten hmm. e, sonra gittikçe içine yeni müzik... Müzik aletleri ve yeni tınılar da alarak sonraları çok dinlenen, beyazların da hayran olduğu bir müzik oluyor. Benim şu dikkatimi çekti. Çünkü biz iki zıt kavram ve ak beyazdan bahsederken hep karada kaldık son dönemlerde. Şöyle bir birleştirici yanı var blues'un. Ben öyle düşündüm. Siyah ve beyazı birleştiren. Şimdi çok temel aletlerinden biri olan banjo Afrika kökenli bir alet, müzik hmm. aleti. Çok Kemanı... Sever misin? Bluz'u mu, banjo'yu mu? Banjo'yu severim, <gülüyor> ee... severim tabii kemanı İrlanda ve İskoçlu göçmenlerden alarak katmışlar. Hmm. E, güneyden gelen göçmenlerden de gitar ve mandolin katılmış. Böylece siyah ve beyazın çok iç içe olduğu bir müzik olmuş. E, hiç burada blues anlatıyor olmayalım e, çünkü çok güzel blues programları da var açık radyoda. E, oradan caza geçelim. E, Geçmeden bence bir şarkı arası verelim. Verelim mi? Verelim. Şimdi efendim blues çalmayacağız, ters köşeye getireceğiz sizi, şaşırtacağız. Bütün bu zaten siyah ve beyazlar arasındaki ayrımdan sonra e, Alice Harikalar diyarındaki beyaz tavşanı görmüş kadar olduk diyelim zorlama bir <gülüyor> bağlantı olmasın ama Jefferson Airplane'den White Rabbit'i dinliyoruz. Açık Radyo'dayız, 94.9 kamusta güreşteyiz. E, maalesef hani bu ırk ayrımıyla ilimli olarak insanlar e, tabii ki hak arayışları, duygularını, ifade biçimleri geliştirmişler. E, aradan önce de senin belirttiğin gibi blues da hani bu ifade biçimlerinden birisi Caz da var. Cazla ilgili olarak aslında kesin bir tarih vermek zor ama... ...yani kökeninin bluz olduğunu biliyoruz... Ee, ...ve hani... E, ...özünde de yine zencilik... ...yani zencilik hikayesi de var... ...yani zencilerin üretmiş olduğu bir müzik... Ee, ...kimi zaman... ...radikal bir başkaldırının tohumlarını atan... ...kimi zaman beyaz... show biznesin ağlarına takılan... ...caz diye isyankar sözlükte... ...bir cümle var ona alıntılıyım... ...çok iyiymiş... ...sürekli olarak tarih boyunca çoğu zaman... ...birlikte var olan iki uç arasında... ...gidip gelir diyor... ...özünde zenci müziği olan cazın kaynağı da... ...dediğim gibi blues. E Blues'un da kaynak, kaynağından bahsettiğin... ...o hüzünlü Afrika'dan gelen... ...şarkılar... E, evet, ...ifade devam etsinler. Burada Çok bir düzeltme yapayım. E, müzik arasında... E, ...şu anda kayıt masasında Ömer Şahin var... ...sağ olsun. Bize şu anda Teşekkür bir blues programı olmadığını... E, ...söyledi ama evvelce yapılmış. E, efendim... ...şimdi e, müzikten... Ee, bir ara konuya geçiyoruz Bu e, kara sözcüğüyle Anılan e, bir şey var Kara altın hmm. Nedir biliyor musun kara altın Elmas mı Yok kahve bir de kara elmas diye bir film vardı yanılmıyorsam o sömürü düzeyine var. elmas Kömürden bahsedelim ha, kara elma. Bir de ama bir film vardı Leonardo DiCaprio'nun oynadığı filmin adından çok emin değilim şu anda çok şey geldi anlık geldi ama e, o elmas çıkartılırken ne kadar kanlı ve ölümcül e, olduğunu e, o, e, evrelerin anlatan fakat efendim kara altın kahve konumuza hmm. gelelim. Ee, şu yüzden e, kahveyi ele aldım. Ee, aslında bu e, kahve başlığı da az evvel bahsettiğim kara panterlerde açık kitabın e, yazı kalır e, güzel kitabından ansiklopedik kitabından e, alınma e, kara altın e, malumunuz zaten e, daha çok Afrika'da ve Güney Amerika'da çıkarılıyor. Yani gene ten renklerinin daha siyah siyahi olduğu yerler yılda 80 milyar dolar cirosu var en azından kitabın yazıldığı süreç bu. Her gün 2 milyar fincan kahve tüketiliyormuş dünyada. Ay, ay, ay. Ee, ve fakat bu müthiş milyonlu sayılara e, karşın günde 60 kuruş ücretle çalıştırılan ve hemen hepsi de kara derili olan... Ücretli kölelerin sömürüsü üzerine kurulu bir şey bu e, zevkimizin parçası olan kara altın kahve. İçerken biraz daha düşünelim diyelim değil yani, mi? Yani evet o zaten çözüm içmemek değil ama nereden geldiği ve işte nasıl e, acıların üstüne kurulduğunu bilerek belki doğru yerden almak, almamak. Bu bilinci geliştirmek bir adım. Belki bir keyif uğruna içiyoruz, değil mi kahveye? Ama o kahvenin oluşum aşamalarında neler oluyor, evet, neler bitiyor? O da kara yazılı bir evet. hikaye, çok doğru. <gülüyor> Efendim, e, siyah beyaz da artık e, renk olarak tekrar e, kelimelere dönebiliriz çünkü sanata doğru da bir gidişat yapacağız. Şimdi siyah, e, malumunuz bütün renkleri yutan, emen e, ve yansıtmayan bir e, renk olarak karşımıza çıkıyor. Beyaz da aslında görülebilir dalga boylarındaki bütün renkleri kapsayan bir renk. Hatta e, bunu bulan da Newton olmuş. Newton'dan da çok bahsetmiştik biz eski programlarımızda. Eski programlar demişken e, Twitter adresimiz olan kamusla güreşi tekrar anımsatıyoruz. Eski bütün, programlara dönmek isteyenler evet, oradan de. bulabilirler. Keza her programda da e, çeşitli e, bilgiler paylaşıyoruz. E, görsel paylaşıyoruz Twitter'da. Şimdi benim elimde Suzi Hodun beş yaşındaki çocuk bunu neden yapamaz diye bir e, kitabı var ismi de çok hoş Hayal yayınlarından hani çağdaş e, sanatı bunu beş yaşındaki çocuk bile yapar dendiği için sık sık. Şimdi, ben de diyordum arada. Bu e, ya benim de aslında. E, Sen de diyordun sanat, itiraf ediyorum, et. Ediyorum ediyorum şöyle yani beş yaşındaki çocuk yapar cümlesiyle mi ifade ediyordum... bilmiyorum ama bunu ben bile yaparım e, klasikten ya, o kadar e, kendini beğenmişçe değil ama. Ama, e, klasik e, zevkten modernin ve çağdaşın tadına varmayla ilgili bir evrim geçirdiğim söylenebilir. Evrim tehlikeli bir kelime ama bu arada sevgili arkadaşımız evrimi de anıyoruz sevgiyle. Efendim Suzi Hoç'un e, hayalperest. ...ten yayınlanan bu kitabında Kazimir Kazimir Malevich'in Beyaz Üzerine Beyaz resminden bahsediliyor biraz. Hmm. E, mutlaka yayınlayacağız Twitter sayfamızda. Bu e, süprematist bir kompozisyon. E, tüm tayfı içeren ve sonsuzluğun rengi olan beyazın... Esas renk olduğuna karar verip bu rengi tüm simgesel tasvirler ve derinlik yanıslamalarından vazgeçerek kullanıyor burada Maleviç. Aynı zamanda umut dolu bir dünyanın kapılarını açmaya dair de bir takım veriler var resimde. Ee, ama beyazın içine beyaz kare koyma artık e, resimdeki figürle ilgili kalıplaşmış e, bütün e, kuralları Yıkıyor, tamam. figür de yok, hatta renkte yok. Rengin içinde aynı renk var. Hatta ben e, Can Gürsab, Cüneyt Türel ve e, Cihan Ünal'ın oynadığı Sanat diye bir e, oyunu anımsadım şimdi birden. Sen o da bu. Bugün birden bir anımsıyorsun diye Evet Maşallah. ya spontane. <gülüyor> İçe doğuşlar söz konusu. Orada da bu beyaz içine beyaz kareye benzeyen bir resmin alınması üzerine tartışmalardan oluşan bir oyundu bu sanat. Maleviç'i anmışken son olarak ben Halil Turhanlı'nın Gerçekliğe ve Geleneğe Karşı Enkor yayınlarından çıkan kitabından... Siyah karesinden bahsediyor bu seferde e, Turhanlı e, Maleviç'in. E, idealize edilmiş bütün imgelerden yoksun. Aynı zamanda Komünist Parti komiserlerince nihilist olmakla da suçlanan anıtsallığa ve devleti kutsallaştırmaya meydan okuyan resimler yapıyor Maleviç. Hı hı. Bu siyah kare de öyle bir tane siyah kare var sadece e, resimde e, ama bir yandan da ışığın görülmesini mümkün kılan ee, karanlıktır diyor burada altını çizerek Ali Turhanlı. ben de bunu paylaşmak istedim <gülüyor> edebiyat ve sanat da aslında kara beyaz akla başlangıç çok. çok çok var ama en azından ilk aklıma gelenleri böyle bir sıralamak istedim işte Dostoyevski'nin meşhur beyaz geceleri var İşte Orhan Pamuk'un kara kitabı var Evet. Ee, Beyaz Kalesi var bir de. Beyaz hem Kalesi karası var, hem beyazı. Evet. <gülüyor> Kara toprak var Aşık Veysel'den çok evet. güzel şiir. Onu da çalmak istedik ama işte yetmedi vakitler. Cüneyt Halk'ın meşhur Kara Murat'ı var işte. Evet. Ee, Kara Şövalye var sinemada. Karacaoğlan'da var bir sürü karalı e, aslında şiir e, yazmış. Palici Mayı ve Siyahı var. İşte evet. son dönem Man in the Black diye bir film var siyah giyen adamlar Hı, evet. diye. O aklıma geldi. Doğru. Öyle. Mavi ve kara da sen e, anmışken e, aslında tam şey e, karanın simgelediği karamsarlığı ve umutsuzluğu e, öne çıkartan e, gerçekten sembolik olarak kullanılmış bir renk. Toparlarsak eğer değil mi ak ve karada, beyaz ve siyahta evet. birçok kelimeye vardık. Bu vardığımız kelimeler... E, aslında bizi o tezatlığa da götürdü. E, o tezatlığın içerisindeki çeşitli anlamlara da vardık bir yandan. Mesela ben akla ilgili kendi not ettiklerimi paylaşayım. Masum, suçsuz, seçkin, temizlik e, sözcükleri öne çık çıkıyor. Evet, saflık var. Saflık var. Hekaret, evet. güzellik, güven, temizlik, namus. Evet. Gibi. E, yaşlı, Hep bir olumlama. Gibi, evet. Benim aklıma Yunan adaları da gel, gel, geldi. Bod ne geldi. Bodrum, Yunan adaları. Beyaz ha, deyince değil mi? Beyaz, beyaz, bembeyaz ha, evlerin evet. olduğu. Ee, karaya, siyaha baktığımızda da e, olumsuzlamaların öne çıktığını öncelikle görüyoruz. Kötü, pis, tekinsiz, suç. Korkulan, kirli ee, dediğin gibi. Evet, bir yandan e, siyasi e, ve işte toplumsal olaylara baktığımız zaman e, kölelik haksızlık, iftira, ayrımcılık, önyargı gibi kelimelere vardık. Bunu takiben başkaldırı, hakaret, evet. cesaret gibi kelimelere vardık. Bir yandan matem ve gizem hali de var. Evet, siyahın öyle bir karizma e, yaratma hali de söz konusu. Biz aslında e, dört program boyunca ak ve karayı e, anlatırken e, hem Anlamdan yola çıktık. Deyimlerle ilgili özellikle halk ağzındaki bir takım söyleyişlerle ilgili konuşurken bu olumlama ve olumsuzlamanın çok öne çıktığını görmüş olduk. Hı hı. Öte yandan renk olarak baktığımızda siyahı ve beyazı bir arada bulunduran Pek çok varlık olduğunu gördük ancak onları birleştirme gri noktaya getirme konusunda insanın genellikle zorluk çektiğini toplumsal yaşantılarına kendisine benzemeyene bakışında fark ettik. İyi oldu. İyi oldu, evet. Ee, o zaman yavaş yavaş bitirelim. Ee, Yeni bir e, tezat e, sözcük ikilisinde buluşmak üzere diyelim. İyi, i̇yi haftalar, iyi haftalar, haftalar diliyoruz. Hoşçakalın.